Bismillahirrahmanirrahim. Ne abiate ma de sahna kullaha ali. Ali aliha. Hakala dirku mu kabul deh. Anna yektelis ishi lek ta pawd Allah bir gulu kabul ederse kek kadın dinmez. Ne tekin nuzvet ayna ululuk, büyüklük, küçüklük anda tepavuk tutmaz. Hep geliylik bakır, öyledir. Rabia kendi zamanında hak muamelesi içinde, marifet içinde nazir yok idi. İçe geliyler gönlünde mahkuldur bu adam. <gülüyor> o da yani Ankara'da bir kandil derin, bir vun derin de yakayım, gelmiş, kadında Allah demiş. Öyle bir ırkıya geçmiş, kocası da gayrısından sülüm alığından Allah'ın salli ala Muhammed'in I don't her gelenin selamına para verilmez. Ne işaretin var? Peygamberimiz böyle diyeceğini bildi de, böyle diyeceğini bildi de, salavat-ı şerit okuyormuş Muslum. Bu okumadan yakmışsın, onun kezbaresine gireceksin deyince o parça Allah! Böyle. E böyle o gün eden yine yine o selef o şeriften kabul edilmiş peygambere hediye marılmış bir tec üstü varmam melekle faret istemiş genç dinleyeyim yavrum diyor gelene kadar ayağını kesmek din peygamber selamına gün bir de haber 3000 lira al. Ben hürim diyememiz, onların hizmetine gidermiş, cariye olarak. Yani o adam, ailesi, çocukları hep uslu hizmetinde memnunlar. Hep işten yapıyor. bana bütün parayı diler. Ama biz musta'n iş yapıp da parayı helal, harap Allah in binde vesoulu olmayız aman iyi çalışır seni. Yani çalışıyormuş bir gün düşemeye. Düşeme diye bir yer alışıyor. Selam falan çullar filan. Ayağına dağılır. Kürür. <gülüyor> <gülüyor> Düşerse olur bir Allahu Teala ve tekaddes Allah'ın hızlılarının yeni diyor Peygamberimiz. Üç. Dillet, dillet, dillet. Ya dillet, rızkında zarar olacak. Ya dillet, halk indinde ilgin olacak. Ya illet bir hastalığa ya kendini, ya çocuğu, ya bir olacak. Bu zat Allah indinde bu kadar yarabbidim, takdirinden geldi. Yalnız bir adamın, bir kadının yerken ağaç bir olursa ona hizmet edersen o biri ona hizmet ederken o biri muhakkak bir tarafı noksan olur. Ama hizmet ederken, evlerine hizmet ederken, senin hizmetinde kusur edersen beni affet Allah'ın işte uh, bu ah, ibadet. Işte Böyle üstünde de zengizsiz bir kandil yanıyor. Diyormuş, Demiş ki hale bak kadın demiş hayır. Vaziyete bak bizim cariye dediğimiz hürriyet değilmiş. Şunun ibadetine ağlayışına bak. Sabahına gelince kızın demiş. Allah'ını söylesen eline bir şey olmaz. Sen hür müydün demiş. Tabi hürriyet Biz zalimleri sana sattık. Anam babam öldürürmiş. Allah öyle büyükleri yor. riyazatla yitir. ve cennetin en yüksek âlâsı. Ve lâfni görerek ümmetine şap hat ederek yaşayacak topluluğu bildiriyor. Ma başınıza bir şey geldiği zaman niye böyle oldu diye merak. Allah'ın mükafatıdır zaten. Kadın olsun, erkek olsun bizimle bir menimiz bizim yok. İle evet ceza affet kullarından bir kulma tevessü etti mi acaba bu musibetten kim bedeli? hastalık neyse Evfî belediyi yahut evladına hastalık bölüm veririm, evfî malihî da malına bir zarar veririm. Estağbeleha bi sabr cemilin, sabr cemil ile karşılarda senden geldi kurban olduğu Allah. Sabr-ı cemilin tasavvufça tarifi şudur, yani şuradan gelen adam oğlu gülen kim olduğunu bilmeyecek dere olan o naşatlı içinde böyle şunun olan oğluyla bu mu bilemezse ona sabrı cemil diyorlar. Oğlunun yere şehresine arttırmış, Allah niye bana bunu verdin diye böyle şikayet şehretinde bile olmayacak. Eskattı laha bir <gülüyor> sabrı cemilin bir tahleyi ki yeme'l-kıyameti, yeme'l-kıyamette oğlumla hayâ muamelesi buyururum, ben insanın hayâ ettiği gibi yaparım. Yetiyen bir adamdan ansıbalemi zaman el anşıralı dıvana ve da, çıkmam, da dur, durdurmam. İlahi cennete alayabilir. Unumsun demesi. Haber dolanır. Biliyor musun abi Bu dedi. Anladım. Bu nasıl yaptın dedi gördüm dedi. Kan zincirsiz üstünde yanıyordu dedi. Kalırsan evimde kızımın, kızın niyetiyle kal, evereyim, bakarıyım, seni hayata kavuşturuyorum. Yok gitmez ağzını edersen kendin bilir. Aa benim bırakırsan memnun olurum, koyarırsan memnun olurum. Öyleyse şu üç dört yüz ahçaya kalır. Allah'ımız selamet gelsin diyor, giriyor, kurar kenarında bir savma, ibadet hale yapıyor. Onun için de Mevla'yı zikrataştırıyor. <gülüyor> o kadar Allah'a aşık ki Rabia, Hasan-ı Bakrı azratları ziyaretine gelir. Hasan-ı Bakrı, onun da menakibi çok. Yani Söylemekte bitiremem de onun için, e, bantlar neler almaz. Afiyetcik yerinde iyi ama doğduğunda Peygamberimizin gününde doğdu ya, Sohbet nasibi olmadı, gencidi. Son hayatında doğdu. Sevda valibenizin suyundan emri peygamberimizin ailesinin. Bir kadar su vardı şurada. Bir kadar su var. O suyu kim içti dedi peygamberimiz. Hasan içti dedi. İçtiği suyun ümumu elim olsun dedi. Böyle dua ettiler. İsmini Hazreti Ömer'e vurdurdular. Hazreti Ömer Hazret-i Ömer ilk çocukların üstüne, orada boğazını çok tanıyor. Hazret-i Ömer radıyallahu anh yüzü pek güzel, gevi ismi Hasanus. Arapça Hasan demek güzel manasına. Hasanus'un ismi bile Hasan kaldı. Rabia'nın yanına varınca orada, Fırat'ın üstüne tostuna attı Hasan'ı bastırdı, sarıp oturdu, altından hırman atmıyor. Allah ona bir zarar tıkan duruyor, oturuyor, oturuyor. Gel, abi abi onunla görüşelim dedi, onunla sağ da görüşmeyelim. Demek ki, pek iyi o da havaya attı şöyle postunu, halaneye böyle üstüne oturdu, şöyle duyuyor. Ya sen buraya görüşelim dedi, suyun üstünden kalk dedi, buraya gel. Anahtım olsun ya abi ya, ben oraya oturmaya takatım yok, suya oturacak kadar kerametin var mı? yani havaya oturacak kadar yok. Bunlar bir şey değildir. Senin yaptığımı bir kurbağa yapar, benimkimi de bir sihir-i yapar Biz Allah'ın rızası bulacak iş yapalım, ne ya atasın dedi. Neydi bir burada durma orada durmanın? Bunları Allah'ın kurbağası da balığı da yapıyor, Silah kuş da yapıyor benim yaptığımı. Vele kat kerremler beni Adem itmiş. Adem Allah beni Adem'in mükerrem halbettim diyor. Böyle olunca ne var bunlarda? Ya o deve ne olursun beni alsan deve yani tadın koca olsa. Üç beş sualim var cevap verirsen alırım. O ipesinden durmamana kadar ilim hasanı bahset. Söyle söyle dedim. Öyle dedi. Suarıma cevap der alayım. Dünyadan mahrese ben giderken imanla mı güçeceğim, imansız mı güçeceğim deriz. Bunu bana hallet. La yalemul haybe illallah. Haybe Allah bilir ya Rabia. Ben bunu bilemedim biliyorum. Bilemem. Allah bilir. Benim böyle derdim var kana nasıl evleneyim deriz. 40 yaşına kadar kız olarak yaşadık. Mut gibi ağlarır. Hasan'ın vasıta da ağlarır. İkinci sualın ne gelir? İkinci sualın ikinci sualın kabirde iki melek gelir çınarlar gibi gözleri yalburdar şimşaklar gibi biri sual sorar goptürler gibi dünya dün eş kıtada fan olur münker nekir gelir çok bir bağ olur dedi. Orada diyen ilim şattu kadim kebene bil ki ve kitab kadir sual eden her neki meleklerle dilim dönecek mi dönmeyecek mi dedim? Bunu rahatlıyoruz dedim. De ayalemuz saydeyim Allah ya sabiât bilamet. Üçüncü suarımız nedir? Semadan kardar gibi yağar defterlerimiz günah defterlerimiz sevap defterlerimiz. O zaman defterim sağdan mı verilecek, soldan mı verilecek, arkamdan mı verilecek? Sağdan verilir cennet eli soldan veriler, cehennem veriler, arkadan verilenler ki kafirler ki, hangi taraftan gelecek dedi. Bunu Rabbimiz bilir. La yâlemin gaybe illâ. gayb Allah bilir. Ya Rabbi, vay ciğerindeki yaralarım dedi, Ve hündür hündür ağladıktan sonra, o cidgerlerin bakılacağı zaman dedi, acaba günah tarafıma ağır gelecek, sevap tarafıma ağır gelecek. Bunu niçin <gülüyor> cennet ve cehennem biri ki cennet firdasına muhammed firdasına mı ayrılacağım cehennem firdasına şeytan firdasına mı Hangi kana tarafta la <gülüyor> ya'lamu al-gaybe illa Allah teâlâ Hizb-ı Amr ağladıktan sonra bir kadını dedi yeş yerinde çıban olsa, hepsi gelinne derecesine gelse, böyle fıslak fıslak katı buna yakınlık istesen, Ondan muhabbet, sohbet istesen, bir lezzet alabilir misin, alamaz mısın böyle ağlarken o deklerle? Alınmaz, yanına da yakın olunmaz. Çünkü o yer değil, meşgul. Onun geldi yine dışarıdaki çıban, gelinirse belki selamete yeri verir. Benim bu yaralar dedi, ciğerime yapışmış yara dedi, huzuruna nasıl varacağın dikala dedi. Gidekene sana basar zırlar ne? Şu üç hedayemi al dedi. Üç hedayemi verdi anne. Biri bum gibi, biri de illiydi, biri de kırdı. Dedi. Kır. Allah Allah, bunlar ne olacak dedi? Neyi düşünmedi? Yani ya sandı dedi. Bum gibi ol alemi günebleriyle, bum gibi yan olmuş alem ziyayla dolsun, yani tarafta ifbanın, yüridin, halifen bütün ziyalansınlar dedi. Onun için mumu verdim dedi. Ve onun gibi de yumuşak oldu, mum gibi yumuşak. İki, ne günler verdim dedi. Gün gibi yalunuz ol dedi. İnsanlara katışma Allah'ın senliklerine katış, hikmet on şeyde dokusu gelmedi dedi. Peygamber hep erkek oldu dedi. Neydi bu kadar büyüklük taslıktır? Büyüklük taslamamıştık. Işte. Yalnız sualımda yıkılıyorsunuz. Cevabımda yıkılıyorsunuz. Başka dedi. Ama ben kendim tasladığımdan değil böyle dedi. Buna da iktidar etme ya Hasan cevap diliyorum yine. Erkeklerden peygamber gelmedi ama kadınlardan peygamber gelmedi ama Kadınlardan tanrılık devası ile de gelmedi. Ne Firavun var kadınlardan, ne Nemrut var, ne Şabdat var, ne Utbe var, ne Şeybe var, ne bu Cahil var. On tane cehennem kendilerine takdir olmuş kimselerden, bizden kimse yok görüyor mu gözü? Ondan da temizlik, ondan da temizlik görüyor. Ne bilsin, Ne bilsen bir gün gün uykusunu vermeye Mu olsun yakayım da, ışığında oturayım diye mumu yakacakmışmış, fitil içine düşmüş. Eee kurban olduğun Mevlam, ne gelirse razıyım senden, hep sevdiğine mi büyülür efendim diyor. Allah'u Zülcelal Hazretleri, biz sevdiğimize dünyada dünya lezzeti vermek. Onların lezzeti ahirette olacak. Hangi ibaretten lezzet alırlar. Ya bu yemeden, içmeden, ziynetten neden lezzet almazlar bizim sevdiklerimizdir. Gürdüler. Allah şefaatine nail ediyorlar. Ya Rabia! Yine soruyorlar. Ya Rabia! Allah'ı sever misin? İttir Allah'ı sever misin? Dedik, şeytana düşman tutar mısın ya Rabia? Buyurlar, yok, oh, şeytana düşman tutmaz mı? için düşman, düşman şeytan düşman olmaz mı? Dedi ki, onun için ki Rahman sevgisi, Mevla sevgisi şöyle gömülü doldurdu ki, şeytanın düşmanlığı sığmaz Allah'ın Zat-ı Allah'ın sevgisi içimi öyle doldurdu ki aynı düşmana bu vücud etmek gelmiyor dedi. Şeytan kolayını bulamaz mı ki? Hacı Es'ad Efendimiz sertinden şeytan geçemez ki diyor. Nasıl ihvanı derler? Birisi şeriat'tan milim ayrılmaya. Yani. Milim şeriat'tan Aygül'ü Değil Bir mi? yürşidinde bir de işte teslim olmayınca imkanı yok diyor. <gülüyor> efendimiz, Efendimiz, ihvanımız böyle teslim olmalı ki doktora teslim olduğu gibi. Doktor diyor ki, içerinde atan var. Bunu alacağım imzanlar şuraya diyor, atıyor. atıyor yerli teslim ediyor, ayaklarını teslim ediyor yatıyor masaya, bayındırıyor yahut da uyuşturuyor. Hiç ses çıkıyor mu? Her ayağı bağlanca çıksa bile bir tesir oluyor mu? Yarı geliyor, tut kesiyor, tertiyor, boturuyor. Bize elini kolunu böyle tesir etmeyen hiç sayede göremez. göremez, göremez o. Yani emrini tutmaz. Bütün işlerin böyle sıyrılacak. Efendimiz kendi işine yıkışık, muhakkak bir şey. ben varım, kendim olmaz dursun. Şöyle canını canını malını her şeyini peygamberimize Umarul Farit nasıl beni seven mi ya o devirde zaman ya şey patlamı sever mi? Neden Malından, Ailemden bütün servetimden, samanından, paramdan, eştimden başka her şeyden seni çok seviyorum ya Muhammed. Olmalı ya. İmanın kamil olmalı. Ne dedim ya Rasulallah, nefsimden de fazla sevmeyince olmaktır. Allah öyle biz tecelli etti kalbime, vallahi ya Muhammed, şimdi kendi nefsimden de siz çok ziyada seviyorum. El'an ya yani. Allah, şimdi imanın kemale erişti. Biz de sevmeyen, öyle teslim ol olmayan, olmaz da. Biz de öyle ziyanını kurban edeceksin ki olacak. Evet, şeytanı, kuşmağını sığmaz dedi de oradan aldık. hadis. Esad Efendimiz şeytan semtinden ihvanımın geçemez ki diyor. Hazreti Ömer şu captadan gittin mi şeytan baksatıyor geliyor, öteki captaya geçerim şu korkusundan. Hazreti Ömer'den bir zarar gelmesin diye. Ya böyle ihvanlar var, canlar ne var? Birincisi şeriattan hiç ayrılmazsa, ikincisi teslim olursa üçüncüsü rabu hiç ayrılmazsa da evet bak bittir zaten amire al yarattın dediğimiz babamızı annemizi yavrularımızı gazini sürün adınız adın gecesiz gecesiz günlerde ricanı buldur iman ile ilbühiya Allah Allah diye resmen dediğimiz nasibet ya göstermiş havana dipti yavrularımızın zayıflık اَشْهَرُ اَنْ لَا اِلَىٰهِ اِلّٰهِ اَشْهَرُ اَنَّ Allah, Allah, Allah, Allah, Allah اَكْفَسِنْ اَنَّ تِيْتِعَاتًا شَعِنُكْ Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Sızağın için toplandık, razı ol Ya Rabbi. Böyle Allah'a, Allah diyerek ölmehi nasip et. Dünya emanet, annemizden öldü, babamız öldü, yavrularımız öldü. Sizi de yakında öldüreceksin Ya Rabbi, imanla öldürün. Ehvanlarımızın içinden haciz, terikten etme Ya Rabbi. Amin. Terikten etme Ya Rabbi. sen benim ümmetimizin huzuruma niye böyle geldi? Görüş Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah. Şüphesiz kullar da seninle iftihar ediyor, kabul etti aran. Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah. يزين النصر هنا تيربوسن استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم تعاملك من كل غدير قال لله تعالى الفاتحة.